Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, ve bereketi günlerinizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Taala ve Tekaddes Hazretleri bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Nice bayramlara eşiniz, dostunuz, sevdikleriniz ile e, sağlıklı, afiyetli ulaştırsın. Hem bu dünyada hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama <gülüyor> nail olmayı nasip edersin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye i Minevver'e vardığı zaman oranın ahalisinin bazı şenlikler ve e, eğlenceler yaptıklarını gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Dediler ki biz böyle nevruz ve Mihrican'ı kutluyoruz. Bunlar bizim bayramlarımız. Demek ki İranlıların etkisiyle efendim nevruz kutluyorlardı. Efendimiz dedi ki Cenab-ı Hak Teala size bunların yerine daha hayırlı iki bayram e, ihsan edip bunları değiştirdi. Yani bunları bırakın yerine şu, şunları bayram edin dedi. Bu bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. E, kurban bayramı dediğimiz bayram. E, kurban bayramı Arapçada i̇di, id-i adha diye adlandırılır. Adha ve Udhiyye, efendim e, Kurban koyun manasına geliyor. Yani kurbanlıkların kesildiği, kurban edildiği bayram demek oluyor. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bir bayramın bu kurban bayramı olduğunu, bir tanesinin de Ramazan'ın sonundaki Eydül Fıtır, e, yani Fıtır'da iftar etmekle ilgili artık orucu bırakıp yemek yemek demek yani. Ve bunların... E, Gecelerinin, gündüzlerinin çok çok sevaplı, hayırlı, bereketli olduğunu beyan buyurdu. Bir hadis-i şerifinde Ubadet-übn-i Samit radıyallahu anh'ten Tabarani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leylatel fıtri ve leylatel adha lem yemut kalbuhu yevmetemutul kulub". sadaka Resulullah fî makal, evke makal kim fıtır bayramı gecesini yani Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini ihya ederse ihya etmek, kalkıp namaz kılmak, zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle e, sevaplı e, faaliyetlerle doldurmak gafil e, geçirmemek demek kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse Lemyumut kalbuhu, gönlü kalbi ölmez. Yeme tür kulup, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Biliyorsunuz kalp iki manaya geliyor. Bir yürek manasına insanın göğsünde bulunan kan efendim kanın vücutta dolaşmasını sağlayan bir cihaz tık tık atıyor. Buna et parçası yürek efendim diyoruz Türkçe'de. Bir de bununla manevi bakımdan alakası olan efendim gönül dediğimiz gönül de tam Arapçadaki kalbin e, takallüb etmek, halden hale geçmek, değişmek, efendim başka bir hale dönmek manasıyla tam ilgilidir. İkinci manası da kalbin gönül. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. O zaman e, efendim e, onun şeyinin yaşaması e, yani bedeninin yaşamasının kıymeti yok çünkü maneviyatı ölmüştür. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen cenab-ı Hak'ta imtihan için kullarını büyük fitneler, e, e, büyük imtihanlar, büyük efendim e, olaylar. E, takdir buyurur. Mukadderatın cilvesi olarak, kulların imtihanı olarak efendim o ıı, imtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır, harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz. Efendim haramları yer içer, işler. Efendim sanıyor ki mutluyum. Sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır. Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen eğer böyle vasireti kapalı, kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse, keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa yaşamının tam olduğunu sanıyor. Maddi açılan çoğu böyledir. Efendim, gayrimüslimlerin çoğu böyledir. Efendim, onlar dünyalıklarını elde ettikleri zaman insanları sömürüp, öldürüp, saldırıp, kırıp, yıkıp, efendim silah imal edip, efendim satımı için milletleri birbirlerine kırıktırdıkları zaman, şurada petrol var, ama şurada karışıklık çıkartalım, şurada uranyum var, şurada kıymetli maden var diye büyük devletler, süper dediğimiz çok yüksek e, güçlere sahip olan devletler böyle yapıyorlar işte. Efendim, Balkanlar, işte Kafkasya, işte mazlum halklar, işte yıkılan şehirler, işte ölenler, çocuk, çocuk, çocuk. Yani Avrupa'da bir çocuk, efendim, bilmem, e, çatı arasında kalsa, efendim, düşman askerleri geldiği zaman orada korkulu saatler geçirse, film konusu olur, efendim, acındırılır, bir çocuk korkmuş düşmanın gelmesinden, harbin fenalığından, efendim, falan diye. Ama bir taraftan milyonlar ödüyor. Büyük haksızlıklar yapılıyor. Rusların olmadığı, kendisinin olmayan yerlere saldırmışlar. Şeyh Şamil Efendimiz kahramanca cihat vermiş ama işte sonra e, başarı olmamış. Tabi efendim e, İslam aleminin duyarsızlığından Müslümanların yek vücut olmamasından efendim öbür tarafın sayısının, gücünün, kuvvetinin, hazinesinin fazla olmasında olanlar olmuş. Şimdi de İslam alemi maalesef duyarsız. Maalesef efendim petrol kazananlar efendim kazançlarıyla eğlence peşinde, petrolden kazananlar, daha başka sebeplerle efendim zengin olanlar efendim dünyaya dalmışlar, ahireti unutmuşlar. Yani efendim Müslüman kardeşlerinin ıstıraplarını, sıkıntılarını nazar dikkate almıyorlar. Efendim intiharı kaybediyorlar. Yani bu devirde bu kalplerin ölme günü, kalplerin öldüğü gün, bunun çok bariz olduğunu efendim e, görüyoruz. Hakikaten birçok insanın kalbi ölmüş durumda. Yani elhamdülillah Müslümanım diyor o da bir derece. Veyahut bazısı artık kalbi tamamen öldüğü için kararı veya kas katlı taşlaştığı için Müslümanım da demiyor. Ben, İslam neymiş diyor. İslam'ı reddi diyor ve Müslümanların da İslam'dan uzaklaştırılması için çalışıyor. Yani bir de katmerli suç işliyor. Hem kendisi dalalette hem de dalalette düşürmez çalışıyor. Allah'ın razı olduğu yegane hak dini engellemeye çalışıyor. İslam'ı efendim yer üzerinden silmeye ahdetmiş olan İslam düşmanlarının maşası aleti, oyuncağı oluyor. Teşkilatlarının düzenlerinin, fitnelerinin parçası oluyor. İslam'ın ve Müslümanların aleyhine çalışıyor. İşte kalbin öldüğü gün. Yani e, bu iki bayram gecesi ihya edenlerin kalbi ölmesi. Bu, bu ve buna benzer, buna benzer zamanlarda Ortaya çıkan şiddetli imtihanlarda insanların kafalarının karıştığı, maddiyet ve maneviyatın tercih noktasına gelindiği, pek çok kimsenin maddiyatı ve dünyayı tercih ettiği ama ariflerin ahireti tercih ettiği, tercih ettiği zamanlarda tercihini doğru yapan kalbi ölmez efendim, ve efendim sonunda kazanır. Başka hadis-i şerifler de var. Mesela, ''Men ahya l-leyâ Fecebet lehul kim dört geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Yani cennete girer muhakkak. Leyletel arube, yani arube terbiye demek, kurban bayramı arefesinden bir önceki gün hacıların Mina'ya çıktıkları gün bu geceyi ihya eden ve Leylet-i Arafat gecesi ve leylet Nahar kurban gecesi ve leylet Fıtır Ramazan bayramı gecesi. Bu geceleri ihya eden ne cennet vacip olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii bu kurbanın gecesi gündüzü ve bu bayramın içinde yapılan her şey çok sevaplıdır. Hudutlarda bekleyen e, asker kardeşlerimize müjdeli bir hadis-i şerif okuyub vereyim. Efendim İbn Hüceme e, rivayet etmiş. Men şehide ayyademin ayyadil Müslimin fi sabrin mensur, suburil Müslimin kan ilehu ve harimil İslam. Ne kadar tatlı bir şey. Bunu efendim basıp çoğaltıp o kardeşlerimize efendim ev hasreti çeken, vazifeyi yaparken silah elinde bekleyen kardeşlerimize mektupla göndersinler. Kim? Müslümanların bayramlarından bir bayramı İslam aleminin hudutlarından bir hudutta bekçilik yaparken yani nöbet tutarken, yani askerlik yaparken efendim ki e karşılarsa yani o esnada bayram olmuşsa o bayrama o esnada girerse onun hasenatı o kadar çok olur ki kazandığı sevaplar bir hasene Bu Dağı kadar büyük bir sevap. Efendim hasenat artık çok e, haseneler çok sevaplar. Aded-i şükr-ü tayrın fihari-mil-islam İslam aleminin Müslümanların yaşadığı bölgedeki bütün e, kuşların tüyleri sayısınca hasenate sahip olur. Demek ki efendim onlar Allah rızası için hudutlarda Müslümanları korudukları beklediklerinden dolayı bu sevabı kazanıyorlar. Niyete göre tabii ne kadar büyük sevaplar alıyor. Harp olmasa bile sırf bekçilikten bile böyle sevap alıyor. Kaldı ki dünyanın her yerinde Müslümanlarla başkaları arasında harpler, darplar da var. Ayrıca. Tabii bu bayram gün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış gönülleri Efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan yabancı tahsillerden değişik zevklerden, iinin şeyini Efendim inancını örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak, bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslüman'ın Müslüman'ı Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslüman'ın Müslüman'ı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi. Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Gecelin ibadete kalkmak, rahatı terk etmektir. Oruç tutmak, rahatı, efendim keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin, Büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır, abdestin meşakkati vardır, haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir, cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, şalgılar, eğlenceler, öyle, öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım. Efendim kurbanı nerede keseceğim diyor filan e, bu işten kaçınıyor çok e, pek çok kimse efendim e, bakın bu hususta iki hadis-i şerif okumak istiyorum e, herkes gibret olsun kurban kesenlere e, müjde olsun diye birkaç hadis-i şerifi Ramuzul Ehad hadis kitabımızdan e, Gümüşhaneli Ahmet Ziyattin Efendimiz Hazretlerinin tertip dediği mübarek hadis kitabından okuyorum diyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Ma <mâ> unfiqatil veriku fi şey'in ehabb ila llahi taala min nahirin yunharu fi yevmi id Efendim haberani Zahra Kutni Beyhaki eneb ibn Abdilker e gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi Ma <mâ> katil veriku Verik gümüş yaprak veya veya para, gümüş para demek. ev suresinde geçiyor. Verik kutum hazi diye. Efendim asabı kesin. Efendim bu uyandıkları zaman, yere indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma öfkatil veriko fi şeyin para bir yere harcanılmaz ehabbe illallahü teala Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz min nahiyemin yunharu fiyevmi eid, bayram gününde efendim kurban için kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz yani önce reddediyor başka hiçbir ihtimal yok ancak e, şu var Bayram gününde kurbanı almak, kesmek, buna para harcamak. Bu en sevimli, Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan e, e, kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım. Biliyorsunuz Ramazan bayramında kurban yok ama Ramazan bayramında da şenlik olsun diye kurban keserse bir insan 700 misli sevap alıyor. Bunun hakkında da hadis-i şerifler var. Demek ki insan kurbandan kaçmamalı, kurbanı kesmeli. Çünkü bunu Allah çok seviyor. Bir başka hadis-i şerif okuyayım. Efendim, Hz. Aişe-i Sıddık'a validemizden İbn-i Tirmizi, efendim, Beyhaki ve Hakim rivayet etmişler. Ma عَمِلَ آدَمِيّنْ min عَمَلِهِ يَوْمِ النَّحْرِ فَحَبَّ اِلَى Min ihraqı Ve inna ha letetiye ve kıyameti bi korunuha ve işarha ve azzafiha. Ve inna demeleyecek. O min Allah bi mekanin. Kablê enyeke a al arda. Fatıybı bıha nefsah. Adam oldu. Hz. Adem'in evlatlarından, yani insanlardan hiçbir insan kurban bayramı günü kurbanı kesip. Kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı. Allah'a sevgili bir e, amel, icraat, iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı. Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halete eti yevmel kıyameti. Ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Efendim. bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafıha. Boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla emikleriyle gelir. Efendim. Efendim insanın Mirzanına kıyamet günü konulur ve inne deme leyaka umminallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır huzurunda bir makbul mekana ulaşır kable en yakaa alil ardı yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakın huzurunda efendim kabul ne mashar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli fetayi bu bir hanevesen, bu kurbanlık gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin bu ibadeti kaçırmayın diye efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor. Yine bir başka hadis yeridir fetayi bu bir hane ve innehu laysa min muslimin yuveccehu udhiyatahu ila al-qiblati illa kane demuha ve kanuha ve sufuha hasanatın muhtaratin fi mizanihi yawm al değil mi Hz. Ayşe Sıddıka validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk, mealini anlatalım. Kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve Tayyip bu biha efkesek ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız, efendim, ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle e, isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innahu leysemin müslimin hiçbir <gülüyor> Müslüman yoktur ki yuvecihu wuduhu hiyetehu kıbleti ...kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İllâkâne e, demuha ve tarnuha ve sufuha... E, ...kurbanın kanları, efendim, boynuzları, postul, postları, her şeyi ne olur? Hasenâtin hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin e, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur bir mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur, yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani e, boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Hemavatı ve arzu işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titrilecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak kefesi, kefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi. O kadar maazzam bir şey. Ve i̇şte oraya bu koyunlar böyle gelir. Efendim bu konudaki bir hazis-i şerifi daha yazmıştım. Onu da okuyayım. Ben daha ''Tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben bi'udhfiyyetihi kânetlehu hicaben minnar.'' Bu da efendim haberani tarafından Abdullah İbni Kurt İbni Hasan der rivayet olunmuş. E, ''Kim kurbanını keserse, tayyibeten biha nefsuhu gönül hoşluğu ile şen şen.'' Efendim seve seve isteye isteye ve efendim böyle abuk suratla değil, isteksiz değil. Efendim hoş bir şekilde kim keserse mütesimen li'uthiyetliye bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için efendim bunu keserse kenetehu hicaben minen bu kurban kıyamet gününde ona efendim cehennemden icap olur yani engel olur cehenneme girmesine mani olur yani cehenneme girmez cennete girer. Binaenaleyh ne yapmamız lazım? Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu e, çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık, afiyetle e, Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman Hah, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Ee, bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim, çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzellife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdehamda efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir hac yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan e, biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz e, kurbanı Kurban Bayramını böyle e, e, şey yapmış. Efendim Mete demiş gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini e, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle efendim zikir, zikirlerle e, ihya ederdi. Ve bayram e, namazına giderken, dönerken bu e, zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi. Ve bir şey daha efendim e, dikkatimi çekti peygamber efendimizin e, adetini e, okuyunca size de bildirmek istedim peygamber efendimiz kâne lâ yekâdu yedâ'u ahadâ min ehli yevme idin illâ akhracahu. Efendim. adeti şöyleymiş e, bayram gününde ailesinden, evinin içindeki insanlardan, hizmetçi, vazifeli çocuk, çocuk, eş Efendim, kadın, erkek hepsinin hiçbirisini neredeyse bırakmadan hepsini çıkartırdı. Biliyorsunuz camiler bazen küçük olduğu zaman bütün Müslümanlar da bayram namazına itibar ettiğinden hava müsaitse efendim, yani yağış yoksa müsait olan ülkelerde müsait olan yerlerde sahraya çıkılır. Yani çok geniş alana çıkılır. Bayram orada kılınır. Efendim, oraya çıkartırdı herkesin iştirakini isterdi peygamber efendimiz. Bu Türkiye'de e, bu adet olmamış. Halbuki e, efendimiz böyle çıkarttırmış. Burada bakıyorum bayrama, bayram namazına kadınları ve çocukları da getiriyorlar. Efendim e, şeyde e, camide e, bulunduruyorlar. Peygamber efendimiz böylece Müslümanların topluluğunu arttırmak ve ibadetin ihtişamının efendim gönüllerde, gözlerde, hafızalarda yer etmesini efendim sağlamak e, murad ediyor demek ki. Ve oradaki hayırdan, bereketten, sevaptan herkesin istifade etmesini istiyor. Evde kalmasına razı olmuyor. Çocuk çocuk hepsini hadi bakalım bayrama bayram namazına gidiyoruz diye efendim bayrama götürüyormuş. Bir yoldan gittiği zaman Dönüşte öteki yoldan dönermiş ki yollar da şahit olsun diye biliyorsunuz. Bir insan sevap da işlese, günah da işlese, çevresi, mekanı, ağız melekler efendim her şey kendisine şahit olacak. Yollar, dağlar, ağaçlar, efendim oralarda gördüğümüz görmediğimiz varlıklar hepsi şahit olacaklar. Onun için giderken bir yoldan gitmişse dönerken öteki yoldan döner şahitlerin miktarını arttırmayı murat edermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. işte böyle Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin cuuşa geldiği, efendim sevapların bol bol dağıtıldığı günlerdeyiz. Onun için e, gecenizi, gündüzünüzü Allah'ın rızasına uygun geçirmeye dikkat edin. Bayramı Müslümanca da geçirmek önemli bir iş oluyor. Çalık çocuğa da bunu efendim sağlayacak tedbirleri almak lazım. Efendim mesela alıp gelin bakalım ben sizi mübarek bir yere gezmeye götüreyim de görün diye mesela efendim Ebu Eyübel Ensari Efendimizin İstanbul'da şeyine ziyaret edilebilir. Efendim daha başka mübarek zatların yaşayan veya vefat etmiş zatların mübarek yerlerine Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahı var, Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam var. Her beldenin kendine göre böyle güzel efendim maneviyatı takviye eden mübarek Sevaplı yerleri vardır. Oralara giderek güzel bir şekilde geçirmeye gayret etmek lazım. Ve bu bayramda, bu sevinçli günlerde ıstırap çeken Müslümanlara da çok dua etmemiz, etmemiz lazım. Çünkü gayrimüslimler birleşmiş, müttefik, güçlenmiş durumda. Boyuna Müslümanlara saldırıyorlar. Müslümanlar da ayrılmış, parçalanmış durumda. Her yerde kan kaybediyorlar efendim yaralı aslanlar gibi yerlerde efendim e, sevilmiş durumdalar. Müslümanlar birleşmezse, gönül birliği etmezse, birbirini desteklemezse efendim e, sonuç e, çok kötü olacak. Cenab-ı Hakk'ın yardımı da efendim birleşmekle, birlik ve beraberlik içinde sevgiyle, saygıyla, fedak efendim böyle fedakarca e, muhabbetli düşüncelerle birbirlerine iyi şeyler duygular besleyerek, yardım elini uzatarak çalışanların üzerine oluyor. Cenabı hakkın nüsureti yardımı. Onun için e, her yönden İslam aleminin dertlerini düşünün, dua edin ve elinizin uzanabildiği yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardımcı oldun. Geçtiğimiz yıl içinde biliyorsunuz Türkiye bazı efendim, afetlere maruz kaldı. Şu anda da benim duyduğum efendim İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor dediler dün akşam efendim yani soğuk var, açlık var mahrumiyet var evsizlik var, çeşit çeşit efendim ıstıraplar var kestiğiniz kurbanları efendim yerlerine hediye edin fakirlere efendim muhtaçlara onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın efendim geceniz gündüzünüz hayırla sevapla geçsin Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olun Allah'ın sevdiği kullar olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu güzel, sevabı bol amelleri işlemeye cümlenizi muvaffak etsin. Ee, hepinizin tekrar bayramlarınızı tebrik ederim. Efendim sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.